Va bacad, selamunaleyküm ve rahmetüllahi ve barakatuh. Kardeşler, bizleri ağırladığınız, e, davet ettiğiniz için e, tebessümünüzle ve ikramınızla bize ikramda bulunduğunuz için Allah sizden razı olsun. Allah Azze ve Celle bizi bu arada burada bir araya getirdiği gibi inşallah e, kıyamet günü razı olduğu kimselerle birlikte daha ve bizleri cennetine koysun. Bizler Allah'ın rızasından başka bir sebeple yola çıkmadık. Sadece onun rızası için yola çıktık. Siz kıymetli kardeşlerimizin yanına geldik. Gayemiz her bir araya geldiğimizde e, biri ayrılırken üzerine kardeşlik adına, birbirimize karşı duyduğumuz sevgi adına, ilim adına e, ve e, bu dünyada garip kalmış sünneti ihya etme adına üzerine daha neler koyabiliriz, neler yapabiliriz ee, bunun derdindeyiz Allah Azze ve Celle bunu gerçekleştirmeyi e, her gün geçtikçe daha da kuvvetlenmeyi kalitemizi, sayımızı e, artırmayı nasip etsin ve bizlere inşallah bereketli kılsın kardeşlerim bütün bu temennilerin gerçekleşebilmesi için Müslümanın ki özellikle de kendisini kitap ve sünnete nispet eden ben Allah'ın kitabından ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden başka bir delil tanımam. Benim yolum Allah Resulü'nün gecesi gündüzü kadar aydınlık bir yol bıraktım dediği Kur'an ve sünnet yoludur. Ben tıpkı sahabelerin babası Ebu Bekir babası Ömer radıyallahu anhma olsa bile yahut sahabenin en fatihleri olsa bile kendisinden delil istedikten sonra söylediği kabul edilen kimseler gibi ben de delilimi sorarım ve ona göre hayatımı yaşarım diyorsak böyleysek, öyleyse kardeşlerim bizler de Allah'ın bizlere kendileri gibi iman etmemizi emrettiği, kendileri gibi sünnete ittiba etmemizi emrettiği o sahabeyi doğru anlamaktan, onların Allah Resulü tarafından nasıl eğitildiğini güzel anlamaktan geçiyor. Dolayısıyla başlayacağımız yer öncelikle meselelerimiz. Öncelikli dertlerimiz çok önemli. O yüzden önce ben bir Müslüman olarak ne yapmam gerekir? Yani hangi şeyler dini anlatan hocaları ilgilendirir? Hangi şeyler de bütün fertleri, kadınıyla erkeğiyle yani tamircisiyle, öğrencisiyle herkesi ilgilendirir? Bunları doğru tespit etmek lazım. Ve ben Kur'an ve sünnetle amel eden bir insan olarak ne ile donanmam gerekir, öncelikli meselelerim nelerdir bunların derdine düşmeli ve bunu tespit etmemiz gerekiyor kardeşlerim Muhakkak yapılacak bütün amellerin kabulü Allah Azze ve Celle'nin Yüce Kitabında haber verdiği ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de temiz sünnetinde, pak sünnetinde haber verdiği üzere doğru bir akidenin üzerine kurulan amelle, doğru bir ilimle mümkün biz onların hayatına baktığımızda Allah Resulü'nün onlara öncelikli olarak ne öğrettiğini görüyoruz. Tabii ki akideyi ve inanç esaslarını. Bunun yanında kardeşlerim Selefi Salihinin ittifakıyla Müslümanın ilk önce derdini çekmesi gereken şey, elinden düşürmemesi gereken şey nedir? Allah Teala'nın Yüce Kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Sanki şeytan bizleri hakkıyla iştigal edemesek de sünnetle amel ediyoruz ve sünnetle iştigal ediyoruz sözüyle Kur'an'dan ne yapmış uzaklaştırmış değil mi yani bizler Kur'an sünnetle amel ediyoruz diyoruz ama şurada kardeşlerden birisi çıkıp bir toplumun içerisinde özellikle de sakallı kardeşlerden kardeşim sen hocaya benziyorsun gel şurada bir namaz kıldır dedikleri zaman yani işte ben bu çok da hani ehil bir şey değilim ama işte sen geç kıldır kardeşim deyip ne yapıyoruz hemen geriye doğru veriyoruz. Bu işin sadece bir boyutu. Ama içinde yaşadığımız toplumun içerisinde bu bidat, o bidat, ondan sonra bu yanlış, şu yanlış diye ortaya çıktığımızda bunların doğrusunu ortaya koyan ve gücü yettiğince Allah'ın kitabını öncelikli olarak güzel okuyan, ondan sonra dini meselelerde özlü ifadeler kullanabilen, sünnetin fıkhını, sayıh delillerden gücü yettiğince anlayabilen ve bunları insanlara anlatabilen kimseler olmamız gerekiyor yani sadece biz bunu amel ediyoruz deyip beni böyle kabul ediyor evet arkadaş biz bunu hallediyoruz deyip onlar işin bir ucunda aşırı giderken bizler de tam bir aşırılık olarak değerlendirilmese de büyük bir ihmalkarlığın içerisindeyiz hepimiz bunun ne yapıyoruz başımızı sallayıp doğru söyleyen kardeş biz bunu yaptık ihmal ettik diyoruz değil mi Tamam sahabeler 10 ayet ezberleyip ondan sonra Diğer 10 ayete geçiyorlarmış O 10 ayeti hayatlarına geçirmeden Diğer 10 ayete geçmiyorlarmış Değil mi? Bizler de 10 ayette olsa okuduğumuz ayeti Doğru okumak Ve çok üzücü şeylerden bir tanesi Her yıl Ramazan ayı geliyor Ben hiç kimseye bir şey sormuyorum Böyle bir şeyden de Allah'a sığınırım Ama herkes kendisine sorsun Ramazan ayı geldiğinde ben kaç defa hatim ediyorum Ramazan diyorum Halbuki Selefi Salihin'in büyük imamları Ve onların talebeleri Üç gecede bir hatim eden Haftada bir hatim eden Bu hatminin yanında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Mesela Mücahit öyle diyor, İkrim öyle diyor i̇bn Abbas'a Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Defalarca okuduğunu ve her ayet üzerinde Onunla birlikte Ayetin indiriliş sebebi kıraatı bununla alakalı ders gördüğünü söylüyor. Bizim selefimiz bunlar. Yani benim selefim, kardeşim benim selefim ama bana örnek olacak olan bir selef değil. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara şeklinde bizler maalesef e, birbirimizi aynı şeyde olduğumuz için birbirimizin şeyini görmüyor gibi. Halbuki birbirimizi ne yapmamız lazım? Düzeltmemiz. Düzeltmemiz lazım. Teşvik etmemiz lazım. Aramızdan bu işi öğrenecek arkadaşları öğretebilecek konumda olan arkadaşları ön plana çıkartıp onların ne ihtiyacı varsa bunu sağlamalı ve kendi içimizde bunu çözecek arkadaşlarına yapmamız lazım kardeşlerim bunu durmamız lazım yani bidat ehli insanları topladığı en büyük şeylerden bir tanesini biz Kur'an öğretiyoruz diyorlar ama ne öğretiyorlar ne öğretiyorlar arkadaşlar şey bidatlarını öğretiyorlar bizler ne yapamıyoruz düşünün yaz geliyor çocuklarımızı <gülüyor> Ne yapalım acaba diye düşünüyoruz değil mi? Kendimiz öğretmekten aciz olduğumuz gibi En başta ben olmak üzere kendin hepsim çünkü kendimi temize çıkartıyor değilim Maalesef çocuklarımızı Tıpkı diğerlerinin yaptığı gibi Bize yakın kim var acaba ya? Hangi cemaat var deyip Onları sorup ne yapıyoruz? Çocuklarımızı Onlara göndermeye çalışıyoruz ve dikkat edin Aramızda belki 30-40 yıldır bu davanın içinde Olan arkadaşlar var, abilerimiz var Onlar belki bunları defalarca dinlediler kaçıncı fasıl geçiyoruz bilmiyorum ama gerçekten bunu ne yapmamız lazım kardeşlerim çözmemiz lazım genç kardeşlerimizden buna meilli olanlar geri duruyorlar onları elimizde çeksek acaba hani kaçırır mıyız veya işte kızdırır mıyız bizden çekinir giderler mi diye de endişe duymuyor değiliz aslında yani daha şeyde sebebiyet vermemek için de korkmuyor değiliz yani ama unutmayın bizler Allah Azze ve Celle'nin Türkiye demiyorum dünyada İnsanların sapıklıkla ve bidatla yoğrulduğu ve sünnetten bir haber yaşadığı şu ortamda Allah'ın kendilerini yüce kitabıyla ve Allah Resulü'nün temiz sünnetiyle tanıştırdığı doğru akideyi nasip ettiği nadir kimseleriz. Ve bundan hesaba çekileceğiz. En başta tabii ki en yakınlarımız olmak üzere. O yüzden... Allah Azze ve Celle Hepimize şuur versin Bizleri Gerçekten bunun şuurunda olan kullanılır Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle Yüce kitabında Bizler diğer sapık fırkaların düşündüğü gibi değiliz. Allah'a hamdolsun. Yüce kitabında onu bize vasfederken müminleri, insanları zulmün karanlığından hakkın aydınlığına, İslam'ın aydınlığına ve dünya vahide saadetini ulaştıran yüce bir kitap olduğunu söylüyor. Ve sahabelerin, Allah onlardan razı olsun okuduklarında bizler kalplerinin durduğunu Allah Resulü'nün Yere düşen ölen sahabe için kardeşinizi Allah korkusundan başka bir şey öldürmedi dediğini hepimiz biliyoruz değil mi? Yine müminlerin kalplerinin Allah'ın ayetleri anıldığı zaman e, titrediğini biliyoruz. Peki bizler bu akideye sahipken böyle bir ortama sahipken neden aynı şeyleri hissedemiyoruz? Neden aynı şekilde ehemmiyet vermiyoruz? Ve zannediyor muyuz ki Allah bize muhtaç bu din bize muhtaç bu dava bize muhtaç öyle mi? 1400 yıldan beri kimler geldi kimler geçti onlara kalmadığı gibi bizlerden de ne yapmayacak kalmayacak kesinlikle ve bizler Allah Resulü'nün düşünün sahabelerin faziletini onlardan birinin ecri size dağıtılmış olsaydı aranızda 50 kişiye yeterdi diyen insanlardan olmak fırsatı şu anda elimizde ve hamdolsun Diğer cemaatlerde olduğu gibi Allah bizden devlet kurmamızı, devlet yıkmamızı, insanlara hidayet etmemizi filan istemiyor. Hani böyle büyük şeyler talep edilmiyor bizden. Allah'tan hakkıyla korkmamız ve Müslüman olarak ölmek için gücümüz ne yetiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Dolayısıyla bunun şuuruna varmamız lazım kardeşlerim. Top yükün harekete geçmek. Öncelikli şeyleri gerçekten tespit edip Tecrübeli abilerimizin Daha önce görmüş geçirmiş Bak zamanında şöyle yapsaydık böyle olmazdı Bize böyle denilmişti Biz böyle yapmadık şeklinde Daha öncekilerin tecrübelerini yeniden tecrübe etmenin bir anlamı var mı? Yok Öyleyse kardeşlerim gerçekten Öncekilerin sözlerini Kulağımıza küpe yapıp Gençliğimizin, sağlığımızın ki Bunlardan hesaba çekilmeden Allah'ın huzurundan kımıldayamayacağız Bunların hepsinin kıymetini bilip Allah'ın izniyle bunu ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirmemiz gerekiyor. İşte kardeşlerim Allah Azze ve Celle İbrahim Suresinde şöyle buyuruyor Elifle Amra Bu insanları Rab'larının izniyle karanlıklardan aydınlığa galip ve hamledilmeye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Allah Azze ve Celle Yüce Kitabında hepinizi malum olduğu üzere kardeşlerim Geçmiş ümmetlerden bahsetmiş. Onların helak edilme sebeplerinden bahsetmiş. Cennetten, cehennemden, ondan sonra razı olduğu kimselerden, tek başına ümmet olan İbrahim Aleyhisselam'dan, cennet kadınlarından, cennet nimetlerinden, hurilerden ve ateşin şiddetinden bahsetmiş ve bizlerine yapmış. Gerçekten apaydınlık bir yolu bırakmış dileyen de yani küfrü de iman da dileyen de açık delillerle ne yapmak zorunda gitmek zorunda ki bize artık birçok şey beyan olmuş vaziyette ve artık bizim için bundan sonra neyiyor kardeşlerim Bilmemezdik, bilmiyordum farkında değildim gibi bahaneler söz konusu değil burada en az bilenimiz birçok şeyi biliyor kardeşlerim bunların hepsi kıyamet günü bize sorulacak ve bizler bundan dolayı Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğiz Allah Azze ve Celle yüce kitabında Kur'an-ı Kerim'in kendisinden sakınanlar için bir öğüt olduğundan ve Kur'an-ı Kerim'in salih amel işleyen kimseleri dost doğru yola ilettiğinden ve yine Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'den bir öğüt göğüslerdeki dert ve sıkıntılar için bir şifa ve müminler içinde bir hidayet ve rahmet olduğunu haber veriyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden benim sizler için derlediğim Birkaç tane ayet. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'in ile alakalı onlarca ayet bulabilirsiniz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de gelen rivayette şöyle buyuruyor. Kur'an'ı öğreniniz. Şüphesiz o kıyamet günü ehli için çok iyi bir şefaatçi olacaktır. Ya da lehine ya da aleyhine şahitlik edecektir diye de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında Şehitleri defnederken Aynı kabre Koymayı düşündüğü iki kimseyi Neyle ayırıyordu kardeşlerim? Önce hangisini Koyuyordu mezara? Kur'an-ı Kur Kerim'i En çok bilen Yahut onunla amel eden kimseyi Onunla en çok iştigar eden kimseyi önce Daha sonra diğerini koyuyordu değil mi? Bu Allah Resulü'nün gözettiği bir öncelik Allah katındaysa Bakara ve Arimlan surelerinin Onunla arkadaş olmuş bir vaziyette kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelişini ve onu onun hakkında şahitlik edişini yine gece okunan Kur'an-ı Kerim'in şahit olunan bir Kur'an-ı Kerim olduğu yine Kur'an-ı Kur Kerim'i öğrenen ve öğreten kimselerin en hayırlı kimseler olduğu bunların hepsi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve tarafından haber veriliyor. Yine içerisinde Kur'an okunmayan, Kur okunmayan kimsenin yıkık bir eve benzetildiği Allah'ı zikirden yoksun olan Allah zikreden kimsenin ölü ve diri gibi olduğu bize haber veriliyor kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim nasıl ki müminlerin imanını artırıyorsa kafirlerin münafıkların ve müşriklerin de ancak inkarlarını, küfürlerini ve zalimliklerini artırıyor kardeşlerim. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve okumayan mümini, Kur'an okuyan ve okumayan münafı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bir misalle anlattığı Ebu Musa ile Eşarih radıyallahu anh'ın hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Kur'an okuyan ve okuduğuyla amel eden müminin örneği tadı güzel, kokusu güzel turunç meyvesi gibidir Kur'an okumayan ancak onunla amel eden müminin örneği de tadı güzel ancak kokusu olmayan hurma gibidir Kur'an okuyan münafığın durumu ise kokusu güzel, tadı buruk, reyhane otu gibidir Kur'an okumayan münafığın durumu ise kokusu olmayan, tadı da buruk olan acı yaban keleği yahut da Ebu Cehil karpuzu gibidir buyuruyor Allah Azze ve Celle bizleri tadı güzel kokusu güzel turuç meyvesi gibi olan kullarından inşallah Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmeyen kullarından inesin ki her harfine en az 10 hasene var Ramazan'da bunun ayrı bir kıymeti var ki Allah Resulü bütün e, yoğunluğunu Kur'an-ı Kerim'e vermiş Serefi Salihin Allah razı olsun ilk büyük tabinin büyük alimlerinden sahabelerden tutun günümüze kadar Ramazan'a geldiğinde diğer derslere önemli zaruri durumlar olan orucun ahkamı dışında kardeşlerim bütün dersleri bırakmışlar ve sadece ve sadece neyle iştigaret etmişlerdir? Kur'an-ı Kur Kerim'de. Peki Kur'an-ı Kerim okumayı benim selefi kardeşim bilmiyorsa ne okuyacak Ramazan'da? Bir daha tehli hatim dağıtıyor cüz dağıtıyor diye ne yapıyoruz? Eleştiriyoruz ama kendimiz ne yapamıyoruz kardeşlerim? Okuyamıyoruz. O yüzden bu mesele çok vahim bir vaziyette kardeşlerim. Bunun çaresini herkes düşünsün kendi nefsinde ve bulunmuş olduğu ortamda ve bunun çaresini inşallah hep birlikte bakalım. <gülüyor> Müslüm'de Ukbe bin Amir radıyallahu anhten şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Biz suferayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıp şöyle dedi. Günah işlemek sizin ve akrabalık bağını koparmak sizin. yahut akika akit vadisine kadar gidip oradan iri hörgüçlü iki deve getirmeyi hanginiz ister diye sordu. Ya Resulullah biz bunu isteriz dedik. Öyleyse sizden herhangi biri mescide gider de aziz ve celil olan Allah'ın kitabından iki ayet öğrenir yahut okursa Bunlar onun için iki deveden daha hayırlıdır. Üç ayet onun için dört deveden daha hayırlıdır. Bu ayetlerin sayıları arttıkça o kadar deveden daha hayırlıdır buyurdu. Evet. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenden bahsetmiştik az önce Osman radiyallahu anh'ın hadisinde orada hem öğretenden hem de öğrenenden bahsediliyor muhakkak herkes önce öğrencidir sonra da nedir öğretmendir yani öğreticidir çünkü bizler biliyoruz ki eğer şayet dini kişinin kendisinin sadece öğrenip yaşaması yeterli olacak olsaydı çok basit bir ifadeyle Allah Resulü diğer peygamberler ve onlardan sonraki Allah'ın dinine davet eden insanlar kendi kabuklarında yaşarlar ve sonra da ahirete intikal ederlerdi. Bizler de 3 bin kilometre ötede bugün bunları konuşuyor olmazdık değil mi? Dolayısıyla bizler Allah tarafından birbirimize öyle bağlanmışız ki yani ya birlikte kurtulacağız, sorumlu olduğumuz insanlarla birlikte, iyi emredip kötülükten alı koyacağız, birbirimizin üzerindeki sorumlulukları yerine getireceğiz ya da bildiklerimiz aleyhimize delil olarak hüccet olarak Allah korusun kardeşlerim kıyamet günü Kur'an'ın hakkını vermemiş kendi nefsinin hakkını vermemiş ailesinin hakkını vermemiş cemaatinin hakkını vermemiş annesinin babasının hakkını vermemiş insanlar olarak kendi günahımızın cezası yetmediği gibi başkalarına karşı sorumluluğumuz yüzünden de cezaya çarptırılabiliriz Kur'an öğrencisinin bir takım Süslenmesi gereken edepler var kardeşlerim. Birincisi gerçekten Kur'an-ı Kerim'in için öğrendiğini ve bununla Allah'ın rızasını, tara beklinine yapmalı, bilmeli, kalbini bu konuda yapmalı, saf tutmalı. İkincisi dünya hakkında zühd etmeli, yani fedakarlık yapmalı. Muhakkak hepimiz sorumluluk sahibi olduğumuz kişiler var, çocuklarımız, eşlerimiz ve belki de bakmak zorunda olduğumuz annemiz, babamız yahut akrabamız ya da muhtaç durumda olan insanlar var ama şunu hepimiz biliyoruz ki eğer Allah bize Kur'an-ı Kerim'i okuyun yahut okunduğu zaman dinleyin diyorsa yarattığı 24 saatin içerisinde bunu yapacak zamanı da bizim için ne yapmıştır? Yaratmıştır. Yeter ki biz zamanımızı düzgün tertip edebilelim. İmam Rahim Allah şöyle demiştir. İlmin şerefine ulaşma hususunda ancak Anne babasından ayrılan Malını feda eden Meselesini gözünün önüne koyan Dükkanını kapayan Kalbini açlıkla yakan Saçları bitleyen ve Vah yalnızlığıma deyip sızlanmayan kimse Başarılı olur Yani muhakkak ne olacak Fedakarlık olacak İmam Buhari Kendisine babasından Hatırı sayılır derecede Mal kaldığı halde bu malın tamamını nereye harcıyor ailesi İmam Buhari'nin yetişmesini harcıyor şehir şehir geziyor ve en son bugün bizim Kur'an-ı Kerim'den sonra en sayı kitap hangisidir diye söylediğimizde ümmetin icmasıyla ne diyoruz kardeşlerim İmam Buhari'nin sayıyı diyoruz bundan daha güzel bir yatırım var mı bundan daha güzel bir ecir hasene var mı kardeşlerim yok ne yapıyoruz namazımızı orucumuzu zekatımızı öğrenmek istediğimizde Allah Resulü'nün sözlerini nerede buluyoruz? İşte aralarında İmam Buhari'nin en üst derecede yer aldığı bu kitaplardan öğreniyoruz. İlim ehline yahut kendisine Kur'an öğreten ya da diğer ilimlere öğreten hocaya karşı mütevazi olmalı. Büyüklenmemeli. Hocasının da insan olduğunu unutmamalı. Ondan da bulunmuş olduğu durum, o günün şartları itibariyle insan olmasa bile bir takım kusurların hali olabileceğini Göz ardı etmemeli ve ona sabretmeli. İmam Nisa'yı yanlış hatırlamıyorsam kardeşlerim direğin arkasından hocasından ne yapıyor? İlim talep ediyor. Yani bir meclisten kovulsan bile o meclisi nefsin için ne yapmayacaksın terk etmeyeceksin. <gülüyor> ne yapacaksın kardeşim hepimiz? Benim burada bulunmamdan bu hocadan ders almamdan razı olacak kim? Ben buradan gidersem bundan hoşnut olacak. Olacak olan kim diye düşünmem lazım. Yani razı olan ve olmayan, sevinen mi sevinmeyen kim diye düşündüğünüz zaman vicdanınız size doğruyu söyleyecektir. <gülüyor> Yine kardeşlerim Muhakkak ilim anlatan insanlar sevilir, hocalar sevilir ama unutmamamız gerekir ki bizden önceki insanların helak olma sebeplerinden biri de onların alimlerini alimlerini Allah'tan gayrı Rabler edinmeleridir değil mi? Ya da Peygamberlerini haksız yere öldürmeleridir. Yani iki durumda da aşırılık söz konusudur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye çokça dua etmek gerekiyor. Neden? Hocaların da Belli konularda <gülüyor> Takıntılar olabilir. Belli şeylerin hükümleri hususunda yahut Sizin hoşlanmadığınız hususlarda yahut sizin Görebildiğiniz zaman onun göremediği bir takım yanlışlar olabilir ya da sevmediğiniz huylar olabilir. Bunlarla alakalı da Allah Azze ve Celle'ye dua edip onları bu birkaç tane şeyi yüzünden çizmemek ve onlardan istifade yolunu kapatmamak gerekir. Başkalarının da istifadesine engel olmak için ya da buna sebebiyet vermemek için haklarında ileri geri ne yapmamak gerekir? Konuşmamak gerekir. Çünkü bir insan kardeşlerim yetişmiyor. Bakın bir araya gelip bir harf öğrenmeye çalışıyoruz. İnsanları toplayıncaya kadar kardeşim şunu çalış gel diyorsun. 10 kişiden kaç kişi çalışıp geliyor düşünün elinizde öyle ya da böyle kendisini yetiştirmiş yarı yamalak da olsa önünüzde bir şey anlatan bir kimse var ne olması gerekiyor kardeşlerim hele de bak Kur'an-ı Kerim öğreten birini bulabilirsiniz ama Sadakallahu'lazim'in bidat olduğunu ya da El-Fatiha demenin bidat olduğunu söylemez adam size akidenize göre ilim anlatan insanı bulmak o kadar kolay değil bizim zaten yetişmiş insan hususunda yeterince eksiğimiz mevcut. O yüzden Allah hocasıyla, talebesiyle birbirinin kıymetini bilen kullarına gelesin. Yine kardeşlerim az öncekiyle alakalı e, insan hoca seçmeli. Yani ilim öğreneceği kimseyi düzgün seçmeli. Ehil insanlarla oturup kalkmalı. E, tabii ki nasıl ki yaşayan bir hocayı seçebiliyorsa ilim hususunda da İmam Buhari'nin sayıyı dururken tutup da işte falancanın yazdığı derleme hadislerden oluşan bir kitapla ne yapmamalı? İçerisinde her türlü şeyin bulunduğu kitaplarla da iştigal etmemeli. Saf kaynaktan ne yapmalı kardeşlerim? Beslenmeli. Yine ders meclislerine erken gitmesi, oradakilerle düzgün geçinmesi, ondan sonra bulduğu yere oturması, kimseye eziyet etmemesi, sırasını beklemesi gibi bunlar da artık bu yola girdikten sonra onun bezenmesi gereken özellikler bütün bu çalışmalar için başta Allah Resulü'nün ashabı olmak üzere tabinin büyük alimleri kardeşlerin medreseler ve halkalar kurmuşlar ve onlar devlet tarafından o dönemin devleti tarafından kendilerine çeşitli görevler verilse de İlim için muhakkak öğretmek için ya da Öğrenmek için zamanı muhakkak ne yapmışlar Ayrımışlar kardeşlerim Yine Yapmış oldukları şeylerden insanlar şeyler karşılığında insanlardan herhangi bir şey Talep etmemişlerdir Öyle ki Hadis talebinde Yola çıkan ve bu sebeple aç kalan Çünkü çalışma imkanı yok Aç kalan seleften Muhaddis kimselerin karnını doyurmak için arkadaşının ya da kendisinden elinde bulunan kitabı yazmasını istiyor o da kitabı ona yazıyor yani nesh ediyor nesh demek çoğaltmak yazmak kopyalamak anlamlarına geliyor ee, ve onun karşılığında aldığıyla karnını doyuruyor kardeşlerim yani başkalarından herhangi bir şey ne yapmıyor talep etmiyor ama tabii o talep etmiyor değil bu konudaki bu konuda Karşılıklı suistimal olmamalı yani iki tarafta birbirini ne yapmamalı kullanmasına izin vermemeli şeytan oynamasına izin vermemeli. çünkü günün birinde insanların en hayırılarından olan Ebubekir radıyallahu anhın kızına zina iftirasında bulunulan meselede artık ben diyorum mistaha yardım etmeyeceğim diyor değil mi hatırlayın o da bir insan günün birinde bir yanlış has, hasıl olduğunda herkese Ebubekir radıyallahu anh gibi yani dönmeyebilir ben sana şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım diye size her şeyi sayıp dökebilir ve sizin bütün çabalarınızın hepsini doldurup çöpe atıverir. O yüzden bütün bu suistimallere karşı hoca elimden geldiği kadar bunlardan uzak durmalı. Hocanın talebeleri ya da bulunmuş olduğu ortamdaki insanlar da onu bu yönlü kullanıma e, yöneltmeden ihtiyaçlarını zorunlu ihtiyaçlarını gözetmeli. Çünkü eee muhtaç. Parasıyla alamayacağı şeyi hocasından ne yapacak? Alacak. Hoca da parayla bulamayacağı şeyi ilminin zekatının ve mezarda yatsa dahi yattığı yerden sevabı götüreceği tabi caizse böyle bir ortamı ancak o insanlarla bulacak. Karşılıklılık ne söz konusu? Bir ihtiyaç söz konusu. O yönlü bunlara dikkat edilmeli. Yine öğrenciler hayat imtihan edilmeyi gerektiriyor kardeşlerim. Öyle Hap filan yok böyle ağzımıza verilecek işte Buhari hapı, Müslüm hapı şeklinde Veya işte ne bileyim Ezberleme sanatı gibi böyle şeyler yok İlim, ihlas, sanımiyet Sabır ve bunun üzerine Geçen uzun yıllardan sonra Sizde bir takım şeyler oturur Ve bunlar sizde kalır yani Sonra insanlara verirken siz onu 5 seneyi 15 dakikada Hazırlanmış bir şey olarak Samimi olarak istenen insanlara Arz edersiniz Bu yönde alimin ya da anlatıcı insanın kıymeti büyüktür Alacak insan da bunun Önemini, ehemmiyetini kavramalı Yine ilimlerde öncelik, Önceliği gözetmeli Yani önce akide ve Kur'an-ı Kerim'i Sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Sözlerine yoğunlaşmalı Ve dininin bütün meselelerini Orada bulacağını bilip Ona göre ya nasıl olsa telefonu açıyoruz Hocam bu konuda Ne dersiniz deyip her Ramazan Hocam şunu yaptım oruç bozulur mu? Şeklinde klasik En basit soruları dahi ne yapmamalı? sormamalı çünkü buna öğrenebilecek imkanı var Allah'a hamdolsun yeryüzünde sünnetin tercüme edildiği hadis kitaplarının tercüme edildiği sayılı yani en çok tercüme edildiği birkaç tane dilden bir tanesi de Türkçe ve halen de bu hizmet devam ediyor bir takım eksiklikleri olsa da elimizin altında bugün bir çok hadis kitabını bulup kendimiz istediğimiz zaman ne yapabiliyoruz araştırma yapabiliyoruz Allah'a hamdolsun <gülüyor> En son olarak kardeşlerim Sizlere Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Gelen şu rivayeti zikrederek inşallah sözlerime noktayı koyuyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mesud'a Şöyle diyor kendisi aktarıyor Dedi ki diyor Benim için Kur'an yani bana Kur'an oku diyor, Dinlemek için Ben ya Resulallah Kur'an sana indirildiği halde onu sana karşı mı okuyayım Yani onu sana ben mi okuyayım dedim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu bunun üzerine ben Nisa Suresi'ni okumaya başladım. Nihayet Allah azze ve celle'nin her ümmetten birer şahit, onları da üzer onların üzerine de seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halleri nice olur. Nisa Suresi 4. ayete geldiğimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sana yeter. Ya şimdilik yeter deyip bu şekilde bana seslendi. Ben Allah Resulü'ne baktım. Bir de baktım ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iki gözü yaş döküyordu, diyor İmam Buhari 5050'in ol hadiste. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip buna tabi olan, batılı batılı bilip ondan içtinam eden, rızası uğrunda bir araya gelip Allah için mücadele eden kullarından enesin. Ve akhir davana. Elhamdülillah. <gülüyor>